Evleneceğimiz kişi kaderimizde midir diye bir soru var. Kader, öncelikle şunu kısa bir tanımlayalım. Kader nedir? Evet. Kader, Allah'ın ezelden ebede kadar, ezelden ebede kadar olacak şeyleri ilmiyle bilip yazmasına denir. Ezelden ebede kadar olacak tüm şeyleri istisnasız. İlmiyle bilip onları tek tek yazıya geçirmesine denir. Kader ise e, kaza ise kaza ise o yazılmış olan olayların vakit ve zamanı geldiğinde birer birer birer meydana gelmesine kader ve kaza diyoruz. Evet. Şu kainatta şu kainatta, şu evrende Allah'ın iradesi ilmi ve takdiri dışında, planı dışında hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Kul ne kadar bir şey yapmak isterse istesin. Allah dilemediği müddetçe onu yapamaz. Meydana da ne yapamaz? Getiremez. Evet. Peki Allah'ın her şeyi bilip yazması. Allah'ın her şeyi bilip yazması. Acaba kulun iradesine bir ipotek midir? Kulun iradesine bir ipotek midir? Zaten algılamada burada yanlıştan kalkıyor. Bakın ben size çok basit bir misal vereyim. Biz şurada birlikte oturuyoruz. Bir ama kardeşimiz de, engelli ama kardeşimiz de buradan gidiyor. Eline bastonu almamış. Eline bastonu ne yapmamış? Almamış. almamış. Gidiyor böyle. Tam şurada da bir belediye diyelim ki bir yoldan dolayı kazı yapmış. Orada bir çukur eşmiş. Evet. Bu kardeşimiz elinde bastonu olmadığı için Gider o çukura düşerse ve biz de bunu görüyoruz diyelim. Müdahale edip etmemesen yanlıştır, doğrudur, bu ayrı konu. Bizim bunun oraya düşeceğini bilmemiz onu oraya düşmesine zorladı mı? Cebir etti mi? Hayır. Etmedi. Bizim bilgimiz nedir? Gördüğümüz bir olaydan bir yargıya varmamızdır. Evet. Peki o oraya düştüğü vakitte hatalı mıdır değil midir? Tedbir, Hatalıdır. Tedbir anladı. onun görevi eline bastonu alacaktı, rehberini alacaktı. Evet. Şimdi bakın, bir misal daha vereyim, öyle geçelim soruya. Biz ilim adamları olarak değil mi, şimdi astronomlar, oturuyorlar, dünyanın, ayın, güneşin hareket hızını bildikleri için hesabını yapıyorlar. Diyorlar ki, şu gün, şu saat, şu saniyede güneş tutulacak, ay tutulacak diyorlar. Ve takvimeyi bir sene önce yazıyorlar. Öyle değil mi? Evet, evet. evet. İlim adamları bir sene önce yazdıkları için mi güneş veya ay tutuluyor? Yoksa o normal seyrinde Allah'ın takdir ettiği şeyde yürüdüğü için mi kendi kendine güneş tutuluyor? Bizim yazmamızın ayın veya güneşin tutulmasına hiçbir dahli olmadığı gibi evet. ha, Cenab-ı Hak Celle ve Alâ Hazretlerinin kainatta ezelden ebede olacak şeyleri yazması da kulun iradesine bir müdahale değildir. değildir. Ya nedir? Allah'ın ilminin ve ondan hiçbir şeyin gizli kalmayacağının bir ifadesidir. Evet. Ve onun alim sıfatının ne kadar geniş ve ne kadar sonsuz olduğunu bildirmektedir. Onun için la تَغْفَى عَلَيْهِ diyor hatta. Onun, onun onun için hiçbir şey gizli değildir. Ona hiçbir şey gizli kalmaz. Evet. Bunu bilir. Bu kadar mısın? Ha Dolayısıyla bir kul evleneceği vakitte buraya gidelim. Kaderini biliyor mu? Bilmiyor. Bilmiyor. Yazgıyı biliyor mu? Bilmiyor. Bilmiyor. Aynı amanın misalinde olduğu bir eline değineğini alacak, rehberini alacak. Evet. Peki bu konuda rehberi nedir? Kur'an, sünnet, akıl ve yanında bulunan, çevresinde bulunan kişilerin rehberliğini alacak. Kur'an'a bakacak, hadise bakacak. Ben evleneceğim kişide neler arayacağım? Değil mi? Neler arayacağız? Kısaca diyor. Takvasını arayacağız. Sakın ha biri kalkıp demez ki namaz kılmasını arayacağız. Namazı insanlar çoğu zaman tamam riya olarak da kılabilir. Tabii. Ya takva ne demek takva? Takva şu değerli kardeşim diğer bir tabirle adil olmak şartını arayacağız. Takva veya adil olma şu. Haramlardan haramların tamamından kaçınıyor ve mürüvvetini, onurunu, şahsiyetini tamam mı? Koruyan bir insan mı? Buna bakacağız. Demek ki takvası demek veya adil olmasını aramak demek namazını kılması değil. Ya bu şahıs bütün haramlardan kaçınıyor mu? Hayatında dürüst mü? İlişki içinde bulduğu ticari, komşuluk, efendim meslek arkadaşlığı bunlar da bunlarla ilişkisinde dürüst mü, doğru mu? Onurunu koruyor mu, korumuyor mu? Buna bakacağız. Demek ki adil olması, takva olmasını arayacağız. Bu bir. İkincisi bu şahıs bana ve çocuklarıma onurlarımızı kırmadan, aile şerefini düşürmeden babalık yapmaya layık mı değil mi? Evet. Bana bakacağız. Üç, bu adamla biz evleniyoruz. Bu bize helal rızık getirir mi getirmez mi? Çünkü getireceği her rızık eğer haramsa bizim ibadet hayatımıza, gönül hayatımıza, ruh hayatımıza, hatta hatta şuurumuza ve idrakımıza etki edecek. Duamızı etki edecek. Tabii. O halde bize helal rızık getirecek bir dürüstlüğe sahip mi değil mi ve güce sahip mi değil mi? Buna bakacağız. Ondan sonra da diğer kriterler işte diyelim ki bir kız doktorsa işte doktoraza bana eşit mi değil mi yoksa bunlara bakacağız. Buna baktık. Ondan sonra, ondan sonra da gönül dünyasında buna karşı bir meyil var mı yok mu? Bismillah diyecek ve onunla evliliğe başlayacak. Nikahını kıydığı anda kader olduğu anlaşılır. Evet. Nikahını kıymadığı müddetçe Benim kaderimde ne varsa o çıkar deyip Önüne gelen herkesle evlilik yapamaz Dolayısıyla araştırma Soruşturma ve en uygun olanı Bulma babında üzerine düşeni yapacak İşte burada kadere Sığınamaz Eğer böyle olsaydı Aleyhisselatü vesselam Efendimiz Evleneceğiniz kadını araştırın Hanımlar içinde evlenecekleri erkekleri Araştırın diye emir verir miydi Vermezdi, tabii, tabii. Vermezdi. Efendim işte size Dinine, imanla razı olduğunuz insanlar geldiğinde onlarla evlilik yaptırın diye bir ferman buyurur muydu? Buyur mu? Demek ki bize araştırmayı emretmesi, kader planını bilmediğimiz için bizim görevimizdir. Bunu yapmazsak biz hata işlemişizdir. Ve bu evliliğin yanlışını biz çekeriz. Ama araştırdık, kriterlerimize uydu, gönül dünyamızda da hitap etti. Fakat evlendikten sonra umduğumuzu bulamadık. İşte bu kaderdir. Evet. İşte bu o zaman deriz ki bu bunun kaderidir. Niye? Nikah yapılmıştır. Evet. O nedenle evlilikte kaderin arkası sığınmak değil, Allah'ın bize biçtiği, Resulullah'ın bize beyan ettiği ölçüler, tecrübe, anne babamızın, komşumuzun tecrübe bizim bu kriterlere uygun eş aramamız gerekir. Evet, teşekkürler hocam.